69. Teravih namazı ve camilere saygı. Teravih namazı. Nurul İzah şerhinde ve haşiyesinde buyuruyor ki: Erkeklerin ve kadınların 20 rekat teravih kılması sünnet-i müekkededir. İnanmayan sapıktır ve şahitliği kabul olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, birkaç gece, teravihi, cemaat ile, sekiz rekat kıldı. Evlerine gidince, yirmi rekate tamamladılar. Yalnız olarak, yirmi rekat kıldığı da bildirilmiştir. Dört mezhepte de, yirmi rekattir. Sünnet olduğu, buradan anlaşıldı. Üç halife ve zamanlarındaki, eshab-ı kiramın hepsi, cemaat ile, Yirmi rekât kıldılar. Bu halifelere ve esâb-ı kiramın icmağına uymamız hadisi şerif ile em olunmuştur. Teravih yatsının son sünnetinden sonra ve vitirden önce kılınır. Bir kimse yatsıyı kılmadan önce teravihi kılamaz. İbne Abidin, Sahife 295. Vitirden sonra da kılınabilir. Sabah namazına kadar kılınabilir. Fecr doğunca kılınamaz, kaza da edilmez. Çünkü teravi kuvvetli sünnet ise de akşam ve yatsı son sünnetleri kadar kuvvetli değildir. Bu sünnetler ise kaza edilmez. Yalnız farz namazlar ile vitrin kazası lazımdır. Teravih Şafii'de kaza edilir. Teravih'i cemaat ile kılmak Sünnet-i Yani, camide cemaat ile kılındıkta, başkaları evde yalnız kılabilir, günah olmaz. Fakat, camideki cemaat sevabından mahrum kalır. Evde, bir veya birkaç kişiyle, cemaat ile kılarsa, yalnız kılmaktan 27 kat fazla sevap kazanır. Her iki rekatta bir selam verilip, hemen sonraki rekate kalkılır. Yahut dört rekatta bir selam verilir. Her dört rekat arasında, dört rekat kılacak zaman kadar oturup, salavat veya tesbih yahut Kur'an-ı Kerim okurlar veya sessiz otururlar. İki rekatta bir selam vermek ve her iftitaht tekbirinde niyet etmek daha iyidir. Yatsıyı cemaat ile kılmayanlar, toplanıp da teravihi cemaat ile kılamazlar. Çünkü teravihin cemaati farzın cemaati olmak lazımdır. Yatsıyı cemaat ile kılmayan bir kimse, farzı yalnız kılıp sonra teravihi kılan cemaate katılabilir. Teravih namazına kalkarken okunacak dua. Sübhane zil Mülki ki velmele Küt. Sübbahane zil izzeti vel azameti, Vel celâli vel cemâli vel ceberûd. Sübhânel melikil mevcûd. Sübhânel melikil ma'bûd. Sübhânel melikil hayyillezî. Lâ yenâmü ve lâ yemût. kuddüsün, Rabbuna ve Rabbül melâiketi vel rûh. Merhaben, merhaben, Merhaba, ya şehre Ramazan! Merhaben, merhaben, merhaben, merhaba, ya şehrel bereketi vel gufran! Merhaben, merhaben, merhaben, merhaba, ya şehret tesbihi ve tehlili ve zikri ve tilaveti'l-Kur'an! Evveluhu, ahiruhu, zahiruhu, batinuhu, Yâ men lâ ilâhe illâ Teravih bitince okunacak dua. Allâhümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli al seyyidinâ Muhammed. Bi adedi kullindâ in ve devâ in ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira. Üç defa okunur ve üçüncüsünde ve sallı ve selim ve barik aleyhi ve aleyhim kesiran kesira denir ya hanan ya mennan ya deyan ya burhan ya zal fadl vel ihsan nercul af vel gufran ve cealna min utekai şehri ramazan bihürmetil Kuran. Camide yapılması caiz olmayan şeyler yirmi ikidir. İbadet yapmak için toplanılan yerlere maabet veya ibadethane denir. Yahudilerin maabetlerine sinagog ve havra denir. Hristiyanların maabetine kilise ve bi'a ah veya Savme'a denir. Müslümanların mabedine mescit ve cami denir. Mabedlerde ibadet yapılması ve dinlerin emirleri, yasakları öğretilir. Şimdi mabedlerde konuşan vazifeliler iki şey üzerinde durmaktadırlar. 1. Parlak, yaldızlı sözlerle. Acıklı hikayelerle nameli hazin okumalarla, hatta çalgı ve hoparlörlerle, dinleyicileri rikkate, heyecana getirmek, kalpleri alarak, onların teslim olmalarını, bir gayeye sürüklenmelerini sağlamak. 2. Dinin emirlerini, yasaklarını öğretmek ve bunlara uyulmasını sağlamak. Bugün, Hristiyanların kiliselerinde ve Yahudilerin havralarında, kalplerin, ruhların değil de, yalnız nefslerin, düşüncelerin birleştirilmesine çalışılmaktadır. ve vecibeler olarak da, eski din adamlarının koydukları ve her zaman, her yerde başka olan şeyler öğretilmektedir. Bunun için, kiliseler, havralar, bir mâbet değil, bir politika, bir konferans yeri olup, insanları uyuşturarak, liderlerin, şeflerin, arzu ve düşüncelerine sürüklemektedirler. Camilerde de, din adamları arasına sızarak, böyle siyaset ve kazanç gayesiyle konuşan, her zaman görülmüştür. Bunlar, İslam alimlerinin kitaplarını okumamış, mezhepsizlerin, sapık kimselerin bozuk kitaplarına aldanmış, Din cahili yobazlardır. İslamiyetin icaplarını öğretmek ve yaptırmak şöyle dursun, kendileri bile öğrenememiş zavallı kimselerdir. Bunlar doğru dürüst abdest ve gusül almasını, şartlarına uygun ve ihlas ile namaz kılmasını bilmeyen cahil ve sapık kimseler olup her asırda Müslümanları şaşırtmışlar. İslamiyete ve millete zararlı olmuşlardır. Uzun cübbe, büyük sarıkla, minberlerde, vaaz kürsülerinde, teganni ile, nota ile okuyup, yaldızlı sözlerle, heyecanlı hikayelerle konuşarak, dinleyicileri köksüz ve geçici bir tesir altına alabilen birer hatip, konferansçı olmuşlardır. Siyasi partilerin, diktatörlerin, diktatörlerin, Faşist idarecilerin ve kiliselerin sözcüleri gibi geçici heyecan vererek dindarları aldatmışlardır. Alimlerimiz bunlara, din adamı değil, din ve iman hırsızı, yobaz demişlerdir. İslam alimlerinin kitaplarından anlatan ve sözleri, halleri, işleri bu kitaplara uygun olan hakiki din adamları, İslamiyeti bunların zararlarından korumuşlardır. Ebu Suud efendi rahmetullahi teala aleyh fetvasında buyuruyor ki bir köyde veya mahallede mescit olmayıp cemaat ile namaz kılmasalar hükümet bunlara zorla mescit yaptırmalıdır. Cemaati ihmal edenleri tazir etmelidir. 940 Miladi 1533 senesinde bu hususta her vilayete emir gönderilmiştir. Mecmu'a-yı cedide de diyor ki, eski bir mescid, cemaati alamazsa, mahalle halkı, kendi paralarıyla bunu yıkarak, genişini yapmaları caizdir. halebi Kebir 613. sayfede de diyor ki, mahalle mescidinde, Cemaat az olsa dahi, namazı burada kılmak, cemaati çok olan büyük camide kılmaktan eftaldir. Mahalle camiindeki cemaati kaçıranın, başka camideki cemaate gitmesi eftaldir. Başka cami cemaatine yetişemezse, yalnız kılmak için mahalle mescidini tercih etmek eftaldir. Mahalle mescidinde imam, müezzin bulunmazsa, Cemaatten biri, bu vazifeyi yapar. Başka camiye gitmezler. Mahalle mescidinin imamı, yatsı namazını, beyazlığın kaybolmasını beklemeyip, daha erken, güneşin battığı yerde kırmızılık kaybolunca kılarsa, bununla birlikte, erken kılmayıp, beyazlığın da kaybolmasını bekleyip, yalnız kılmak eftaldir. Yani daha iyidir. Büyük şehirlerde yatsı ezanları erken okunuyor. İmâm-ı içtihadına uyulmuyor ise de, İmâm-ı kavline göre okunduğu için bu cemaat ile kılmak caizdir. Mahallenin imamı fısk ile meşhur ise, yani büyük günah işliyorsa, mesela ezanı ahkâm-ı İslamiye'ye uygun olarak okumuyorsa, başka mescidin cemaatine gitmelidir. Çünkü mekruhtan sakınmak sünnet işlemekten daha önce gelir. İbn Abidin buyuruyor ki: 1. Cami kapısını kilitlemek mekruhtur. Hırsız tehlikesi varsa mekruh olmaz. 2. Cami üzerinde cima tahrimen mekruhtur. Kâbe-i muazzama ve cami üzerine basmak da mekruhtur. Cami üzerine cünüp çıkmak haramdır. 3. Cami üzerine abdest bozmak tahrimen mekruhtur. Caminin altına ve mihrap duvarının önüne abdesthane yapmanın mekruh olduğu Tergibü's Salat'ta yazılıdır. Çünkü camilerin üstü semaya kadar mescittir. Altı da böyledir. Altını şadırvan hamam yapmak caizdir. 4. Camiden bazen geçmek caizdir. Yol haline getirmek mekruhtur. Özr olursa mekruh olmaz. Her gün mescide ilk girişte tahiyyetül mescit kılar. Sonraki girişlerinde kılmaz. Hamevi eşbah şerhinde diyor ki camiye girenin tahiyyetül mescit olarak iki rekat namaz kılması söz birliğiyle sünnettir. Bazen müstahap deyince sünneti anlaşılır. Kur'an-ı Kerim okunuyorsa tahiyyat kılınmaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i dinlemek farzdır. Farz-ı için dahi sünneti terk etmek evladır. Kur'an-ı Kerim'i teganni ile okumak ve bunu dinlemek haramdır. 4 vakit namazın sünnetlerini kazaniyetiyle kılmak lazım olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Kadı Handa diyor ki: İmam teganni ile okuyorsa başka mescide gitmek efdaldir. Zani veya faiz yiyici ise veya başka haram işlediği zevcesini, kızını açık gezdirdiği malum ise başka mescide gitmelidir. Zaruretsiz camiden geçmeyi adet eden fasık olur. Camiye hangi ayakla girip çıkılacağı 70. madde başında cemaat ile namaz kısmında yazılıdır. 5. Camilere necaset sokmak mehruhtur. Üzerinde necaset bulunan kimse camiye giremez. Neç ya ile kandil yakmak caizdir. Fetavayı Fakhiyye de diyor ki mescitte necaset gören kimsenin bunu hemen temizlemesi lazımdır temizlemeyi özürsüz geciktirirse, günah olur. Namaz kılanın üzerinde, secde yerinde, necaset görenin, bunu ona bildirmesi lazımdır. Bunu haber vermek ve namazı geçecek olanı uyandırmak, vacip değildir. Sünnettir. 6. Net su ile yapılmış harç ve çamur ile, cami sıvamak mekruhtur. Temiz su ile yapılmış, tezek karışık çamurla sıvamak, mekruh olmaz. Çünkü bunda zaruret vardır. Hindiyye. 7. Camide, kap içine abdest bozmak mekruhtur. Kan aldırmak da böyledir. Yel kaçırmak mekruh olmaz. 8. Necaset bulaştıracak olan, deliyi ve küçük çocukları, camiye sokmak haramdır. Necaset tehlikesi olmazsa, mekruhtur. 9. Camide pazar kurmak, yüksek sesle konuşmak, nutk söylemek, kavga etmek, silah çekmek, ceza vermek, tahrimen mekruhtur. Cuma ve bayram hutbelerinde nutk verir gibi okumak, konuşmak haramdır. 10. Sokakta gezilen nalın, yani ayakkabı ile camiye girmek, mekruhtur. Temiz mest ve nalın ile namaz kılmak çıplak ayakla kılmaktan efdaldir. Yahudilere muhalefet olur. Nalein altı deri, üstü açık ve tasmalı ayakkabıdır. Altı tahta nalein ile gezmek mekruhtur. Bir odası mescit yapılmış olan ev üzerine ve içinde musaf bulunan oda üzerine abdest bozmak ve cima etmek mekruh olmaz. Cenaze ve bayram namazları kılınan yerlerde böyle ise de, buralardaki imama, camideki cemaat uyabilir. Buralara, cami avlularına, medrese ve tekkelere, haid kadın ve cünüp girebilir. 11. Camilerin kıbleden başka duvarlarını süslemek caizdir. Fakat bu parayı fakirlere harc etmek eftaldir. Kıble duvarını kıymetli şeylerle, renklerle süslemek mekruhtur. Yan duvarların fazla süslü olması da mekruh olur. Dürrül Muhtar'da, namazın mekruhları sonunda buyuruyor ki, Camilerin eftali, Kâbe-i Muazzama, sonra bunun etrafındaki, Mescid-i Haram, sonra Medine-i Münevvere'deki, Mescid-i Nebî'dir. Sonra, Kudüs'teki Mescid-i Aksa, sonra, medine i Münevvere şehri yanındaki, Kuba Mescididir. Mescid-i Nebî'nin, yüz zira eni, yüz zira boyu vardı. Bir zira, yarım metredir. Sonra, zamanla genişletildi. Şimdiki halinde de eftaldir. En kıymetli toprak, Kabri Saadette, Ceedi peygamberiye, Sallallahu Aleyhi ve sellem, temas eden topraklar olup, Arştan cennetlerden daha kıymetlidir. Ona yakın olan zaman, mekan, evladı, bütün eşya, ona uzak olanlardan daha kıymetli, efdaldir. Camiler ve peygamberler bundan müstesnadır. 12. Camilerde sarkıntılık ederek dilenmek haramdır. 13. Camide sarkıntılık eden dilenciye sadaka vermek haramdır. 14. Kaybolan şeyleri camide araştırmak mekruhtur. 15. Müminin hicvi, aşk, ahlaksızlık gibi haram şeyler bulunan Şiiri okumak tahrimen mekruhtur. Vaz, nasihat, hikmet, Allahü Teâlâ'nın nimetleri bulunan. Müminleri met eden şiirleri. Yani ilahi ve mevlit teni etmeden okumak sevap ve tarihi şiirleri nadiren okumak mübah ise de şiirle meşgul olmak makbul değildir. Camilerde, İlahi ve mevlitleri namaz kılanlara mani olmamak şartı ile ara sıra okumak caizdir. Her zaman okuyup adet haline getirmek caiz değildir. 16. Özrü olmayanların Kur'an-ı Kerim'i dinlemeleri farz-ı kifayedir. İş görenler, uyuyanlar ve camide namaz kılan Vaz veren yanında yüksek sesle kuran ı Kerim okumaya başlamak günahtır. Radyoyu, teybi açan gibi bunlara sesini vermiş olan hafızda, kuran ı Kerim'e hürmetsizlik etmiş, günah işlemiş olur. 17. Camilere abdest suyu sıçratmak, balgam, sümük bulaştırmak mekruhtur. Camide, hususi hazırlanmış yerde abdest almak caiz olur. Zemzem kuyusunun etrafında abdest almak ve gusletmek caiz değildir. Çünkü burası cami içindedir. Buraya cünüp girmek caiz değildir. 18. Camilere lüzumsuz ağaç dikmek mekruhtur. Caminin rutubetini çekmek, gölge yapmak gibi umuma faidesi olursa caiz olur. Şahsi menfaati için dikmek mekruh olur. 19. Camide bir şey yemek, uyumak mekruhtur. Misafir olan müstesnadır. Misafir camiye girerken itikafa niyet etmeli, önce tahiyetül mescid olarak namaz kılmalıdır. Sonra yiyebilir ve dünya kelamı konuşur. İtikaf eden yiyebilir, yatabilir. İtikaf sünneti müekkededir. İtikafı terk etmek, beş vakıt namazın sünnetlerini özürsüz kılmamak gibi olduğu berikada yazılıdır. Camide suan, sarmısak gibi fena kokulu şeyleri yiyene, sigara içene mani olmalıdır. Kasapları, balıkçıları, ciğercileri, yağcıları, üzerleri pis ise ve pis kokarsa, ve üzeri pis kokanları ve cemaati diliyle incitenleri camiden çıkarmalıdır. İlaç olarak, kokulu şey özrile veya unutarak yiyen cemaate gelmez, mazur olur. Pis koku, insanlara ve meleklere eziyet verir. 20. Camide alışveriş olan her akt sözleşme mekruhtur. Nikah yapmak ise müstehaptır. 21. İbadet etmeyip camide dünya kelamı ile meşgul olmak tahrimen mekruhtur. Ateş odunu yiyip bitirdiği gibi camide dünya kelamı konuşmak da insanın sevaplarını giderir. İbadetten sonra mübah olan şeyleri hafif sesle konuşmak caizdir. İslamiyet'in beğenmediği şeyleri konuşmak, her zaman caiz değildir. 22. Camide, kendine muayyen yer ayırmak, mekruhtur. Fakat, dışarı çıkarken, kimse oturmasın diye, yerine ceketini bırakırsa, gelince oraya tekrar oturabilir. Umumi yerlerde, Mina'da, Arafat'ta, vapurda, Otobüslerde de böyledir. Yani, oturmayı adet ettiği yere, başkası oturmuş ise, kaldıramaz. Kendine, ihtiyacından fazla yer ayırırsa, fazlasını başkası alabilir. Bu yerin fazlasını, iki kişi isterse, hangisine verirse, o oturur. İkisi de istemeden, bu fazla yere biri oturursa, bundan alıp ikincisine veremez fakat burayı onun emriyle onun için ayırdım kendim için ayırmadım diye yemin ederse kaldırabilir satıcıların pazar yerinde yerleştikleri yerde böyle olup önce geleni sonra gelen yerinden kaldıramaz bütün bu umumi yerlerde ilk oturan herkese zararlı olmuş ise kaldırılabilir Namaz kılanlar sıkışıyorsa, kılmayanları kaldırabilirler. Mahalle mescidi dar geliyor ise, o mahalleden olmayanları dışarı çıkarabilirler. Mahalle caminin gelirini toplaması, tamirini, masraflarını idare etmesi için, mahalle halkının bir mütevelli tayin etmesi caizdir ve lazımdır. Camiin bir tarafında, hafız, Kur'an'ı ı Kerim okuyor. Bir tarafta da ehli sünnet olan salih bir kimse vaaz veriyor ise, vaaz dinlemek eftaldir. Hele hafız fasık ise, tegannil ile okuyorsa dinlemek caiz değildir. Cami kubbesi, minaresi olan bina demek değildir. İçinde her gün beş kere cemaat ile namaz kılınan bina demektir. Namazdan evvel veya sonra bu cemaate vaaz vermek de caizdir. Vaaz, Ehli Sünnet itikadında olan bir zatın Ehli Sünnet alimlerinden birisinin bir kitabına bakarak okuduğu veya ezberden söylediği bir sözünü açıklaması demektir. Mezhepsizlerin İngiliz casuslarının ve misyonerlerinin konuşmalarına vaaz denmez. Nutuk ve konferans vermek denir. Camilerde nutuk ve konferans vermek ve bunları dinlemek cahiz değildir. Ehli sünnet alimlerinin her sözü Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin tefsirleri izahlarıdır. Camilerdeki yarasa ve güvercinleri kovmak ve yuvalarını dışarı atmak cahizdir. Çünkü camileri kirletirler. Camilerin temiz olması için bunlar çıkarılır. Fetavai Kari'ül Hidaye'de ve Cevahirül Fetavada diyor ki: Camileri kirleten kuşları çıkarmak mümkün olmazsa öldürmek caizdir. Eziyet veren hayvanlar her yerde öldürülebilir. Cami dışındaki kuş yuvalarını bozmak caiz değildir. Kadıhan rahmetullahi aleyh fetvasında diyor ki: Bir şehirde, bir köyde bir mahallede ezan okunmazsa hükümetin zorla okutması lazımdır. Fetavai Hindiyye de diyor ki ezan camiğin dışında veya minarede okunur. Yüksekte okumak ve sesini çoğaltmak için kendini zorlamamak sünnettir. Görülüyor ki ezan ve ikameti hoparlör ile okumaya lüzum yoktur. Çünkü her mahallede ezan okunmaktadır. İbadetleri, teyp, radyo ve hoparlörle ve televizyonla yapmak bid'attır. Bid'at, büyük günahtır. Müezzin, ezanı ve imam efendi kıraati, cami civarında bulunan ve camideki cemaate işittirecek kadar tabii sesleriyle okur. Uzaklardan işitilmesi için kendilerini zorlamaları mekruhtur. Hoperlör, mizmar kullanmaya lüzum olmadığı, buradan da anlaşılmaktadır. Müncitte diyor ki, her türlü ses çıkaran aletlere mizmar denir. Davul, def, ney, zurna, keman, ut, hoparlör, teyp, televizyon, birer mizmardır. İbni Hacer-i Mekki, keffür rea'an, muharremat, İla Lehu ve Sima kitabında diyor ki, hadisi şerifte davulu ve mizmarı yok etmek için emir olundum ve bir zaman gelir ki Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan okurlar, okuyanlara ve dinleyenlere Allahü Teala lanet eder. Buyuruldu. Ezan ve mevlit okumak da böyledir. Bi vefadır ey deni dünya senin her nimetin sarsar bad ecel mahveliyor her rifatin